Bismillahirrahmanirrahim 2805 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam bir gün bir konuşma yaptı ve derken Ey insanlar Hiç şüphe yok ki sizler yalınayak, çıplak Ve sünnetsiz olarak Yüce Allah'ın huzurunda toplanacaksınız Ve Aleyhissalatü Vesselam şu ayet okudu Yaratmaya ilk başladığımız gibi Üzerimize aldığımız bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz biz bunu gerçekten yapacağızdır evet ayet Enbiya suresinin 104. ayetidir 2806 Ebu ve a.s. ahirette Allah kulları geniş düz bir yerde topladığında bir münadi her topluluk tapmış oldukları şeylerin ardına takılsın diye bağırır bunun üzerine her topluluk tapmış oldukları şeylerin ardına takılır. Bu ümmetin insanları ise oldukları gibi kalırlar. Derken onlara Allah Azze ve Celle gelir ve insanların neyi var? Onlar gittiler. Siz de buradasınız der. Onlar da biz ilahımızı bekliyoruz karşılığını verirler. O zaman o siz onu tanıyor musunuz der. Onlar bize kendisine tanıtır onu tanı tanırız derler. Bunun üzerine onlara Baldırını açar. Onlar da hemen secdeye kapanırlar. İşte Yüce Allah'ın şu ayeti bunu açıklamaktadır. O gün baldır açılır ve onlar secdeye çağırırlar. Ama buna güç yetiştiremezler. Her münafık kala kalır ve secde etmeye güç yetiştiremez. Ardından Allah'a secdeye kapanan müminleri cennete götürür. Evet. Kalem suresinin 42. ayeti. 2807 Ukbe bin Amr el-Cihini'den. Aleyhissalatü Vesselam Allah öncekilerle sonrakileri topladığında aralarında hüküm verip de hükmünü bitirince müminler şöyle diyecekler. Rabbimiz Rabbimiz aramızda hüküm verdi. Şimdi Rabbimize bizim için kim şefaat çoracak Derken onlar birbirine Adem'e gidin. Çünkü Allah onu eliyle yarattı ve ona hitap etti diyecek. Ve ona gelip kafla Rabbımıza bizim için şefaatçi ol diyecekler. Adem de siz Nuh'a gidin cevabını verecek. Bunun üzerine onlar Nuh'a gelecek. O da onları İbrahim'e yollayacak. Bu sefer onlar İbrahim'e gelecek. O da onları Musa'ya yollayacak. O zaman onları Musa'ya gelecek. O da onları İsa'ya yollayacak. Onlar bu sefer İsa'ya gelecek. O da ben size ümmü peygamberi salık veririm diyecek. Ve bunun üzerine onlar bana gelecekler. Yüce Allah da bana... Huzuruma çıkmam için izin verecek ve duracağım yere asla hiç kimsenin koklamamış olduğu en güzel bir koku yayılacak. Nihayet ben Rabbıma geleceğim de o benim şefaatçılığımı kabul edip üzerime başımın saçlarından ayaklarımın tırnaklarına kadar nur koyacak. O zaman kafir iblise diyecek ki müminler kendileri için şefaatçi olacak kimseyi buldular. Haydi sen de kalk. Rabbına bizim için şefaatçi ol. Çünkü bizi sen sapıttın. O da kalkacak ancak duracağı yere hiç kimsenin asla koklamamış olduğu en bozuk koku yayılacak. Ardından ceh cehenneme götürmek üzere onların önüne düşecek ve bu esnada iş bitirilince şeytan doğrusu Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz vermiştim ama ben sözümde yalancı çıktım diyecek. Mealindeki ayeti sonuna kadar okuyacak. Evet. İbrahim 22 2808 Ebu Hureyre'den ve Vesselam her peygamberin Allah tarafından kabul edilmesi kesin olan bir duası bir isteği vardır. Ben bu duamı Allah dilerse kıyamet günü ümmetime şefaat etmek için saklamak istiyorum. 2809 yine aynı 2810 Ebu Hureyre'den ve Vesselam ümmetimden 70 bin kişi cennete hesap vermeden girecek. O zaman Ukkaş'e Ya Resulullah Allah'a beni onlardan kılması için dua edin dedi. O da dua etti. Bunun üzerine başka bir adam da Yüce Allah'a benim için de dua et dedi. Oncak o Ukkaş'e bunda seni geçti buyurdu. 2811 Abdullah bin Ali Cedadan. Ben ve vesselamı andolsun ki ümmetimden bir adamın şefaatiyle temim oğullarından daha çok kimse cennete girecektir. Sahabe-i kiram senden başka bir adamın mı ya Resulullah dediler benden başka bir adamın buyurdu 2812 Mesruk'tan ben Ayşe'ye müminlerin annesi Yüce Allah'ın o gün yer başka yere değiştirilir gökler de başka göklere ve insanlar gelip tek ve kahredici Allah'ın huzurunda toplanır sözü hakkında ne dersin? İnsanlar o gün nerede olacaklar diye sordum ben de bunu aleyhissalatü vesselam'dan sordum da o sırat üzerinde olacaklar buyurdu 2813 ben mürriye aziz ve Celil olan Allah'ın sizden hiç kimse yoktur ki o cehenneme uğrayacak olmasın sözünü sordum da Abdullah bin Mesud kendilerine rivayet edip şöyle demiş ve Selam. insanlar cehennem ateşine uğrayacaklar sonradan amellerine göre ayrılıp kurtulacaklar bu kurtulacakların ilki oradan şimşek çakışı gibi ayrılacak, sonraki rüzgar gibi, sonraki atın seyretmesi gibi, sonraki devesine binen gibi, sonraki adamın koşması, sonraki onun yürümesi gibi ayrılacak. Ayet Meryem 71. 2814 Ebu Hureyre'den Ali Selahattin ve Süleyman şöyle buyurdu: "Kıyamet günü ölüm bir koç şeklinde getirilir." Ve cennet ile cehennem arasında durdurulur. Sonra, ey cennet ehli diye bağırılır. Onlar da hemen boyunlarını uzatıp bakarlar. Ey cehennem ehli diye bağırılır. Onlar da boyunlarını uzatıp bakar. Ve ferahlığın geldiğini zannederler. O zaman koç şeklindeki ölüm boğazlanır. Ve artık ebedilik var. Asla ölmek yok denilir. 2815 Noman bin Beşir'den. Aleyhisselatü Vesselam o ben size cehennem ateşine karşı uyardım. Ben size cehennem ateşine karşı uyardım. Ben size cehennem ateşine karşı uyardım dedi. Ve bunu yüksek sesle söylemeye devam etti. Öyle ki çarşı pazardakiler benim bulunduğum yerde olsalardı onu mutlaka işitirlerdi. Sonunda da Aleyhisselatü üzerinde olan aba ayaklarının yanına düştü. 2816 Behiz bin Hakim'den. Aleyhisselatü ve bir zamanlar Allah'ın kullarından bir kul vardı. O, Allah için hiçbir ibadet yapmazdı. Gerçek şu ki, o ömrünün bir kısmı geçip, geriye ömrünün bir kısmı kalıncaya kadar böyle yaptı. Sonra anladı ki o, Allah katında hiçbir iyilik saklamamış. Bunun üzerine oğullarını çağırdı ve beni nasıl bir baba bilirsiniz diye sordu. Onlar, iyi biliriz ey babamız cevabını verdiler o söz sözüne şöyle devam etti öyleyse ben gerçekten ya sizden birinin yanında olan malımı ondan mutlaka alacağım ya da size emredeceğim şeyi mutlaka yapacaksınız böylece onlardan vallahi söz aldı ve şöyle dedi iyi dinleyin ben öldüğümde beni alıp ateşte yakın nihayet kömür haline geldiğimde beni ufalayın sonra da rüzgara savurun Derken öldüğü zaman Muhammed'in Rabbini andolsun ki bunu ona yapmışlardı. Ama hemen asla hiç olmadığından daha güzel olarak getirilip Rabbin huzuruna sunuldu. O da seni kendine ateşte yaktırmaya ne sevk etti dedi. O senin korkun ya Rabbi karşılığını verdi. Yüce Allah da doğrusu ben seni gerçekten korkmuş birisi olarak işitiyorum buyurdu. Ve aleyhissalatü vesselam bunun üzerine adamın tövbesi kabul olundu. 2817 İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam bir kadın bir kediden dolayı cehennem ateşine girdi. Ona denildi ki sen bu kediyi ne yedirip içirdin ne de onu serbest bıraktın ki yerin küçük canlılardan yesin. 2818 Ebu Said el-Hudri'den. Aleyhissalatü vesselam amm ki kafirin üzerine kabrinde 99 büyük yılan sataştırılır. Bunlar onu kıyamet kopuncaya kadar ısırır ve sokarlar. Bu büyük kılanlardan bir tanesi yeryüzüne üfürse artık hiçbir yeşillik bitmez. Allahu ekber. 2819. Muhammed bin Vasi'den Ben Bilal bin Ebi Bilal bin Ebi Burdanın yanına girdim. Doğrusu senin baban bana kendi babasından o da lisalat ve senen naklen rivayet etti ki gerçekten cehennemde hep hep denilen bir vadi vardır. Bütün zorbalar orada kalırlar. Sen sakın onlardan olma. 2820 Ebu Said el-Hödr'den Aleyhisselatü Vesselam cehennemin ebedi olarak ehli olan cehennem ehline gelince onlar cehennemde ölmeyecekler. İnsanlardan bazılarına gelince cehennem ateşi onlara günahlarının miktarınca isabet edecek. Bu sebeple onlar orada yakılacaklar. Nihayet kömür haline geldiklerinde şefaat etmeye izin verilecek ve bunun üzerine onlar ateşten öbek öbek çıkarılıp cennetin nehirlerine saçılacaklar. Cennet ehli de şunların üzerine biraz su serpin denilecek. Onlar da onların üzerine su serpecekler de etleri bitki tohumunun selin süpürün arasında bitmesi gibi bitip gelişecek. 2821 Abdurrahman bin Yazit'ten o da Abdullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve cennetin 8 kapısı vardır buyurdu. 2822 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve kim cennete girerse bolluk içinde sevinçli olur. Sıkıntı ve yoksulluk görmez. Onun ne giysileri eskir, ne gençliği tükenir. Cennet ona hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmeyen şeyler verilir. 2823 Ebu Hureyre'den: Ali sallallahu aleyhi ve ki cennette birinizin kamçısı kadar bir yer, dünya ile içindeki şeylerden daha hayırlıdır. İsterseniz, o zaman kim cehennem ateşinden uzaklaştırılır, cennete konursa, o kurtulmuştur. Ayetinin sonuna kadar okusun. Alimran 185. 2824 Ebu Hureyre'den: Biz ya Rasulullah Cennetin yapısı nasıldır derdik. Şöyle dedi. Onun yapısı bir altın kerpiç, bir gümüş kerpiç olmak üzere örülmüştür. Kerpiçlerin arasına konan harcı son derece güzel kokan nisptir. Küçük çakıl taşları yakut ve incidir. Toprağı güzel kokulu, parlak, sarı renkli safrandır. Oraya giren bolluk içinde sevinçli olarak sıkıntı ve yoksulluk görmeksin ebediyen orada kalır. Onun ne gençliği tükenir, ne giysileri eskir. 2825 Ebu Bekir bin Abdullah bin Kays'tan Aleyhisselatü Vesselam, firdes cennetleri dört tanedir. İkisinin süsleri, kapları ve içlerindeki diğer şeyler altındandır. İkisinin süsleri, kapları ve içindeki diğer şeyler ise gümüştendir. Adın cennetinde olan toplulukla, Rablarına bakmaları arasında sadece onun yüzündeki sonsuz ululuk örtüsü olacaktır. Şu nehirler adın cennetinden bir çukurun içine fışkırtılırlar. Sonra ardından nehirler olarak yukarı çıkarlar. 2826 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Ümmetimden cennete girecek ilk topluluğun yüzleri Dolunay gecesindeki ayın şeklinde olacaktır. Sonra onların peşinden gidecek kimselerin yüzleri gökte ışık saçma bakımından en güzel yıldız gibi olacaktır. O zaman Ukkaşe ayağa kalkıp Ya Resulullah Allah'a beni onlardan kılması için dua et dedi. O da Allah'ım bunu onlardan kıl dedi. Ardından başka bir adam kalkıp Ya Resulullah Allah'a beni onlardan kılması için dua ediverin dedi. Bunun üzerine Ukkaşe bunda seni geçti buyurdu. 2827 Ebuhureyle ve ile Ebu Said'den. Aleyhisselatu vesselam o onlara işte mirasçı kılındığınız cennet diye seslenilir ayet hakkında onlara şöyle seslenilir. Sağlıklı olun, hasta olmayın. Bolluk içinde sevinçli olun, sıkıntı ve yoksulluk görmeyin. Genç kalın, ihtiyarlamayın. Sonsuzlukta yaşayın, ölmeyin. Evet, Arap 43. 2828 Zeyd bin Erkam'dan ve Vesselam şüphesiz cennetin ahalisinden olan bir adama yeme, içme, cinsi münasebet ve arzu hususlarında gerçekten 100 adamın gücü verilecektir. 2829 Ebu Hureyre'den ve Vesselam cennetin ahalisi genç, vücutları tüysüz, yüzleri kılsız, gözleri sürmel olacak. Onların ne giysileri eskiyecek, ne gençlikleri tükenecek. 2830 Cabir'den Ebu Asım'a aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir rivayette Cennet ehli ne işleyecek, ne sümkürecek, ne kazaya hacete çıkacak. Bunlar onlarda geğirme gibi olacak. Onlar yiyecekler, içecekler, Onlara nefes almaları ilham edileceği gibi tesbih ve hamd etmeleri de ilham edilecek. 2831 Ebu Hureyre'den ve Vesselam, aziz ve celil olan Allah şöyle buyuruyor. İyi kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmeyen şeyler hazırladım. İsterseniz artık yapmış oldukları işlere karşılık olarak, onlar için saklanan yüz aydınlatıcı şeyleri hiç kimse bilmez ayetini okuyun. Secde 17. 2832 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam gerçekten cennet ehlinin yer bakımından en aşağıda olanı Allah'tan bir istekte bulunup da kendisine bu ve bununla beraber bir misli senin olsun denilecek kimsedir. Şu var ki ona şöyle şöyle iste diye bildirilecek. O da bunları isteyince o zaman da ona, bu ve bununla beraber bir misli sen olsun denilecek. 2833 Seyyid Bin Sa'dan Aleyhisselatü Vesselam, gerçekten cennet ehli, cennetin yüksek yerlerindeki köşklerin sakinlerini, sizin gökte inci gibi parlayan yıldızları görmeniz gibi göreceklerdir. 2834 Ebu Said El-Hoz'dan O, Göğün doğusunda ve batısında inci gibi parlayan yıldızları görmeniz gibi göreceklerdir demiştir. 2835 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Cennette hiç kimse yoktur ki onun iki eşi olmasın. Gerçekten durum şu ki onların inciklerinin iliği astarlı yetmiş elbisenin ardından görülür. O cennette hiçbir bekarda yoktur. 2836 Abdullah bin Kays'tan ve Vesselam, şüphesiz cennetteki o çadır, içi geniş, boş, büyük bir inci tanesidir. Onun göğe yüksekliği 60 mildir. Her bir köşesinde çadırın sahibi olan mümin bir aile vardır. Bunlar diğer köşelerdeki diğer aileleri görmezler. 2837 Ebu Said El-Hadir'den Aleyhisselatü Vesselam, Şüphesiz mü'min cennette çocuk arz ettiğinde onun gebeliği, doğumu ve olgunluk çağına gelişi bir anda arz ettiği gibi olur. 2838 Süleyman bin Bureyde'den Aleyhisselatü Vesselam Cennet ehli 120 sıradır. Bunlardan 80'i benim ümmetim, 40'i ise diğer insanlardır. 2839 Hakim bin Muaviye'den. ve vesselam şüphesiz cennette bir süt denizi, bir bal denizi ve bir de şarap denizi vardır. Cennet ehli cennete girdikten sonra bunlardan nehirler yarılıp çıkarılacaktır. 2840 Muharib bin Tisadan bize Abdullah bin Ömer rivayet edip şöyle dedi: Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik ayet indiğinde Ali sallallahu aleyhi ve selam o yani Kevser cennette bir nehirdir. Onun iki kenarı altındandır. O inciyle yahut üzerinde akar. Onun toprağı mis kokusundan daha güzel. Tadı baldan daha tatlı. Suyu kardan daha beyazdır. 2841 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam. Hakikaten cennette öyle bir ağaç vardır ki binekli bir kimse onun gölgesinde yüz yıl yol alır da onu geçemez. Dilerseniz ve sağın adamları uzanmış gölgelerdedir. Ayetini okuyun. Vaka 30. 2842 Ebu Hureyre'den. ve vesselam. Hakikaten cennette öyle bir ağaç vardır ki. Binekli bir kimse onun gölgesinde 100 yıl yol alır da onu geçemez. Bu ebedilik ağacıdır. 2843 Ebu Hureyre'den ve Vesselam ac ve hurması cennettendir ve zehire karşı şifadır. 2844 Humeyd Enes'ten Aleyhissalatü Vesselam hakikaten cennette insanların toplanma yeri olan bir çarşı vardır. O nasıldır ey Allah'ın Resulü dediklerinde misk yığınları cennet ehli bunların yanına çıkıp toplanacaklar. Derken Allah onların üzerine bir rüzgar gönderecek de bu rüzgar onları evlerine girdirecek o zaman aileler onlara amdolsun ki sizin güzelliğiniz bizden ayrıldıktan sonra arttı diyecekler onlar da ailelerine bu sözün aynısını söyleyecekler 2845 yine aynı 2846 Enes'ten a.s.m. cennet hoşlanılmayan şeylerle kuşatılmış cehennem ise arzu ve istek uyandıran şeylerle kuşatılmıştır 2847 Abdullah bin Amr'dan bir ara ben mescitte oturuyordum. Muhacirlerin fakirlerinden halkı olmuş bir toplulukla oturuyordu. Derken ve vesselam içeri giriverdi ve gidip onların yanına oturdu. Ben de kalkıp onların yanına gittim. O zaman aleyhissalatü vesselam muhacirlerin fakirleri ahirette yüzlerini güldürecek bir şeyden dolayı sevinsinler. Çünkü onlar cennete zenginlerden 40 yıl önce girecekler bunun üzerine ben gerçekten onların renklerinin aydınlanıp parladığını gördüm sonra ben onlarla beraber olmayı temenni ettim 2848 Ebu Hureyla'den ve vesselam cehennem Rabbına şikayette bulunup Ya Rabbi bir kısmım bir kısmımı yedi dedi bunun üzerine lütfu çok ve yüce olan Allah ona iki soluklama yani kışın bir soluklanma yazın bir soluklanma izni verdi işte bu soluklanmalar sizin en şiddetli bulunduğunuz sıcakla en sert bulunduğun soğun sebeplerindendir. 2849 Ebu Hureyre'den Ali Selam'de yukarıdaki hadisin aynısını nakletmiştir. 2850 Ebu Hureyre'den Ali Selam gerçekten sizin şu ateşiniz cehennem ateşinin 70 parçasından bir parçadır. 2851 Ebu Hureyre'den, Ali ve sallam, cehennemde en hafif işkence görecek insan iki pabucu olup da oradan beyni kaynayacak kimsedir. 2852 Ebu Hureyre'den, Ali ve sallam, cehenneme cehennemlikler atılacak da o üç defa daha var mı, daha var mı, daha var mı diyecek. Nihayet Rabbona gelecek ve ayağını üzerine koyacak. O zaman toplanıp büzülecek ve Yeter yeter yeter diyecek